Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Rabbil Alemin Ve sallallahu ve selleme ve fârek âlâ nebiyyina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Bugün 10 Mart 2009 Salı İnşallah bugün 3 esas dersimizin 1. dersini işleyeceğiz. 3 esas dersimizin 1. dersi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 Halkaya girme. İlk, ilk beni Elsem Serhan'la Cezaylı Abul Kadir vardı benim biliyorsunuz. Evet. Buradaki ödülerinden. <gülüyor> Cezaylı Abul Kadir beni tanıştırmıştı. Yani kendisi Elsem Serhan'ı çok iyi bilmiyor. Onun halkasını biliyor. ders verdiği yeri biliyordu. Medine'ye gittiğimde değil beni onun yanına getirmişti. <gülüyor> Şimdi e, dediğim gibi bu usul yıllardır devam ediyor Suud'da ve hala da devam ediyor. Sadece Suud'da değil dünyanın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 اولاكه شويه بي شيء اا يجي يقول لك هو لقد وهب الله عز وجل الامام العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حسن تصنيف ودقه الترتيب وقوه الاستدلال مع جزاله اللفظ وجمال البان وقد جاءت سلاسة شاملة لذلك قال حفيظ المصنف عبد الرحمن الله فما ada ikhtisarha li talib huda şimdi diyor ki şimdi bu kitaptan bahsederken diyor ki Allah azze ve celle diyor Muhammed bin Abdulvehhab'a Muhammed bin Abdulvehhab husnut tasnif vermiştir yani böyle kitap tasnif ederken kitap telif ederken böyle güzel teklif gücü vermiştir böyle çok güzel telif etme yeteneği vermiştir Allah azze ve celle ona ve dikkati tertip yani böyle eee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 Allah Azze ve Celle herkese bir özellik verir. Bu da Muhammed bin Abdullah'un özelliklerinden bir tanesi. Hatta onun talebelerinde zikretiyor burada. Edrurus seniye de geçiyor bu. Muhammed bin Abdullah'un torunu Es Abdurrahman bin Hasan rahimullah şöyle diyor bu kitap için diyor ki: "Fama azamun efha ala ixtisarha li talibul huda". Diyor ki bu muhtasar olmasına rağmen hidayet talebesine, ilim talebesine, hidayet talebesine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 Kânet tükra'u ale şeyh Muhammed ibn İbrahim rahimuhullah ve yeşrahuhâ kulleyum. Bunu Muhammed ibn İbrahim'e her gün bu kitap, ok, kitap okunuyormuş. Yani talebeler alıyorlar bunu etrafında okuyorlar. Şeyh de bunu şerh ediyormuş her gün. Şeyh İbrahim, Diyanet İşleri Başkanı her gün. Bu da e, işte fetvalarında birinci cilt, on ikinci sayfada mevcut bu malumat. E, yine <gülüyor> Yine e, Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Rahimullah diyor ki Ed-Dürrü's-Seniyye'de Muhammed bin Abdullah'ın torunlarından. Diyor ki "Falyelzemul Emir." Emir şuna iltizam etsin, şunu önem göstersin. "Enni ye'muru ye ala cemi'il mudarrisin ve emmeti'l mesacit." Bütün öğretmenlere, ders verenlere ve eee imamlarına ve şunu emretmeleri gerekir bilhudur in demen yulzimuhum dinine hun yani dinlerini öğrenmek için dinlerini öğrenmek için hazır bulunan kişilere ve yulzimuhum alqiraate fi ma jamahu sheikhuna rahimahu Allah fi kitabet tevhid bu Muhammed bin Abdul Wahhab'ın dediğimiz bizim şeikimiz dediğinden kastı Muhammed bin Abdul onun diyor kitabı tevhidini okumalarını ee, emretsin min edilletil kitab ve sünnetil lati fiha el furkan beyne'l hak ve'l Ki kitabın içinde ne var? Kitap ve sünnetten hak ve batılı ayıran kitap ve sünnetten deliller mevcut. Ve kad ala ihtisarihi khayran Bu muhtasarlığına rağmen yani bu kitabı tevhidten bahsediyor şu an. Muhtasallığına rağmen diyor yani muhtasar olmasına rağmen birçok içinde hayır toplamakta bu kitap. Ve menhu min edilletit tevhid ma yakfi men waffaqahu Diyor ki içinden tevhidin delillerine bayağı bir delil serdetmiştir burada. Allah'ın muvaffak kıldığına yeter muvaffak kıldığı kişiye yeter bu deliller. Ve beyyana fihi'l edillate fi beyan'iş şirki'l lezi la yaghfuruhu Ve içinde bu kitabın içinde Allah azze ve celalin affetmeyeceği şirk kim şirki beyan eden delilleri de içinde beyan etmekte. Fel yulzimhum Sual al-ammeti an usulud-din e, e, an usulud-din el-3alase bi edilletiha ve 4 ve 4 el-kawaid. ki yine onlara usulus-selase'den ve kavaidul-arba'dan sorular sormayı eee ilzam etsin. Bu da Ed-Durru's-Seniyye'dir. Bu da kitabın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Son olarak bu kitabın önemine dair şunu yine belirtelim. Diyor ki burada Muhammed İbni İbrahim bu Suudi'nin Başkanı tutuyor, mektup gönderiyor. Mescid imamlarına. Bu şimdi emir, emrediyor. Ee, bir beyan işte yolluyor. Risale ile beraber. İçinde şunu emrediyor. Ee, mescid imamlarına diyor ki cemaatinize ders halkası cemaatinize ders halkası kuracaksınız ve bu ders halkasında üç esas kitabını okutacaksın ve günlük olarak diyor. Günlük olarak. Yani diyor ki burada ne yazmıştı? Ketebe Şeyh Muhammed İbn İbrahim rahimehullah ile eimme'l mesacit amran lehum ta'lima jama'ati'l mescid salasata'l usul ve en yaqida lehum meclisen yevmiyen yes'aluhum anha rahimehullah. Yani onlara günlük bir halka kurumalarını emreden bir mektup yazıyor. Ve diyor ki ve كذلك عليكم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 الدليل قوله تعالى buna delil Allah Teala buna delil şu kavlidir Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vel Asr Asra yemin ederim ki innel insane lefi husr insanlar hüsrandadır. İlla'llezine amenu ve amilussalihati ve tawasav bilhaqqi ve tawasav bil Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Söyledi: "Şafii, rahimahullah, İmam Şafii, rahimahullah şöyle demiştir: "Lau ma anzal Allahu hujjeten ala khalqi illa hadi, Suresiyle Eğer Allah bu sureden başka bir hüccet indirmemiş olsaydı, bu kafi gelirdi, yeterdi. Ve Söyledi: "Bukhari, rahimahullah, taala, Bukhari, rahimahullah, taala da şöyle demiştir: "Babun veya babul ilmi, kabil al-qauli veya İlim kavilden ve amelden öncedir babı." bu delilü kavlühü teala bunun delili Allah azze ve celle'nin şu kavlidir. Fe'lem bilki ennehu la ilaha illa Allah'tan başka ilah yoktur. Orada ne diyor ona? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edecek bu tefsirli hali. Evet. Tamam mı? Doğrudur ama tefsirli hali. Fe'lem bilki ennehu la ilaha illa Allah'tan başka ilah yoktur. ve stagfir Günahlarına tövbe et. Evet. Fe beda bil ilm. Fe ilimle başladı. Kablel kavl ve amel.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 El-usul kelimesi çoğul bir kelime. Tekil değil. Neyin çoğulu? el cem cem'u aslin derler. Aslın çoğulu. Yani tekili asıl demek. Esas, asıl, bir asıl. Usul, usuller. aslın asıl. Tamam Asıl. Peki asıl ne demek? Aslın tarifi. Mâ yubnâ aleyhi gayruhu. Mesela e, işte... <gülüyor> Am Amritinin mesela verakatını nazım ederken nazım ne diyor? El aslu ma aleyhi gayruhu buni vel fer'u ma ala beni. Mesela bu usul fıkıhta usul kelimesini anlatırken bunu zikrederler mesela nazım olarak. El aslu ma aleyhi gayruhu buni vel fer'u ma ala beni. Şimdi ne diyorlar? El <gülüyor> usul cem'u aslin. Usul aslin çoğuldur. Asıl ise üzerine bina edilen şey demektir. Asıl ne demek?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 Temeli. O yüzden o temele ne denir? Asıl. Her şey böyledir. Mesela senin temelin diye bile, diyelim ayakların diyebiliriz. Ayakların senin temelindir. Çünkü vücudun ayaklarının üzerine bina olunmuş. Mesela böyle diyebiliriz. Veya başın. Senin gövden vücud asıldır. Başın ise ferktir mesela. Yani gövden üzerine bina olunmuş. Mesela ağaç. Ağaç. Ağacın dalları gövdesine göre nedir? Furu'tur. Gövdesi ise asıldır. Tamam gövdesi ise asıldır. Şimdi Allah azze ve celle Kur'an'da ne diyor? Kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin. Aslıha sabitun ve feruha fissema. Allah diyor ki güzel söz güzel ağaç gibidir. Aslı sabittir ve dalları ise ve feruha furu dalları ise fissema göktedir. Şimdi Allah ki Allah ağacın gövdesine ne isim verdi? Asluha sabitun dedi. Gövdeye asıl ismi verdi.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 Mesela Nebi Hasan'ın dediği gibi, "Ya in Nuh'ulli mukhakerime," "Ey gulam ben sana bir kelime öğreteceğim," vesaire. Buna benzer, hep böyle uyandırıcı ifadelerle. O yüzden ilimheli diyor ki, alimlerin işte bu menecünü itibar alarak kitap yazarken veya bir şey konuşurken, anlatırken böyle talebeleri bazen uyan talebeleri uyandıracak, onların dikkatini derse çektirecek lafızlar kullanmaya da dikkat etmek gerekir. Şimdi dedi ki, "İlem, bil ki."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 İbn-i Teymiye bir cümlede bu ibadeti anlatıyor. Hiçbir şey bunun dışına çıkmaz. Hiçbir şey. Ne diyor? Ee, i̇badet tarifi için. Diyor ki, El-ibadetü, Sübhanallah nasıldı? <gülüyor> El-ibadetü ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu ve yerdahu minel akvali vel amali zahireti vel batine. Diyor ki, ibadet ne demek? Allah Azze ve Celle'nin sevip ve razı olduğu, zahiri ve batini sözlü,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 Ee, şöyle bir lafız kullanıyor kitaplarında enne ehle sünneti vel cemaati yeqisûnen nâse vel usulü el ve icma. insanlar ehli sünnet vel cemaat insanları e, şu üç şeyle itibar alırlardı, kıyas ederlerdi. Şu üç şeyle ölçerlerdi. Kitap, sünnet, icma. Kitap, sünnet. Asılları evet asılları. Kitap, sünnet. Ha icma da ancak delilden. Evet. Ee, elde, delil, delilden yola çıkılarak bir mesele üzerinde zaten icma edilir. Tamam mı? O ayrı bir mevzu. O zaman bu şekilde de üçe bölüyoruz. Değil mi? Kitap, sünnet, icma. Yine alimler mesela şöyle bir ibare kullanmışlar. El ilmu min mertebeti. Mertebe noktasında ilmi yine üçe ayırmışlar. Demişler ki ilmül yakin. Bak bu tarifleri çok dikkat edeceğiz. Bunlar temel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 O yüzden mesela ne bir sasleme işte şikayet ediliyor bir kişi namazda yerlendi mi yerlenmedi mi böyle şüphe duyduğunda ne bir sasleme ne diyor La yan sarif, hatta yesme asaute'n evye ciderihi'n. Namazdan ayrılmasın yani ayrılmasın, evet. ta ki ses veya koku, koku ses duyana, koku hissince kadar yani. ayrılmasın. O yüzden şekle amel edilmez. O yüzden alimler her zaman ne ibaresini kullanmışlar fıkıhsında Aliyakin <gülüyor> la yuzalub iş şek. Yakin şek ile izale.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 İslam dinini derileriyle bilmek. Tamam. Yazdın mı orayı? Bir şey yazdın mı oraya? Allah'ı bilmek. Zaten orada şey de var. 4. Yani o risalede var zaten. Tamam. Tamam. 3 olmuyor mu İslam bilmek, Allah bilmek, peygamberi bilmek. Bilmek. Tamam. bu, Yo, bu üç. Evet. Ama dör, toplam dört şey var. O da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 Bunu nerede söylüyor bunu? Hilyetül Evliya. Hı, Hilyetül Evliya'da li ebinehim ebinehimin. Tamam? Evet. Yine İmam Ahmed diyor ki nerede söylüyor? Şer'un te'al iradat lil behuti. Bu Behuti's e Hanbeli fakihlerindendir. Kitabında i̇şte İmam Ahmed'ten şu nakli yapıyor. Diyor ki talebul ilmi. İlmi talep etmek efdalul a'mal. Li men sahhat Niyetini sahih tutanlar için amellerin en faziletlisidir diyor. Yine İmam-ı Ahmet el-adabüşşer'iyye li-ibn-i İbn-i İbn hanbeli fakirlerindendir. Ne diyor? el-ilmu la-ya'diluhu şey ilime denk hiçbir şey yoktur. Ee, evet o zaman bu birincisi ne dedik o zaman? İlim öğrenmek. Birincisi ilim öğrenmek. Sonra ikincisi amel etmek. O zaman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 Diyor ki, ilmiyle amel etmeyen alim putlara tapan putlara tapanlardan daha önce azap olunacaktır. Putlara. <gülüyor> bunu da mesela Ezzabdli ibn-i reslan bunu zikrediyor. Yani subhanallah acayip. Yani öyle bir nazım yapmış ki adam diyor ki bi ilmihi لَمْ يَعْمَلَنْ muazabun min قَبْلِهُ بَادِلْ وَسَنِنْ Böyle. Yani ilmiyle amel etmeyen alim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 bulunurduk diyor. Yine mesela e, Fudayl Libnî yaz zikrediyor bunu. bunu. Tarihî dimeş Libnî Asakir'de geçiyor bu. Diyor ki: La ya zelül alimu cahilen, hatta ya amelub ilmihi. Diyor ki alim ta ki ilmiyle amel edinceye kadar cahil olmaya devam eder. Cahildir o aslında. E, Fa ida amile bihi, kane amilen, e, kane alimen. Bununla işte amel ederse o zaman alim olmuş olur. Tamam. Şimdi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 bu ümmetine. Diyor ki: "Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas, ta'muruna bil anil munkar ve billah." Siz, i̇nsanlar arasında çıkarılmış en hayırlı ümmet. İyiliğe emreder. Değil mi? "Ta'muruna bil Ma'rufu emreder ve "tanhawuna anil munker. Ve münkerden nehyedersiniz ve "tu'minuna billah." Allah'a da iman edersin. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve hitaben diyor ki: "Kul de ki: sebili, bu benim yolumdur. Ed'u ilallahi ala, ala basirah." Ben Allah'a basiretli bir şekilde davet ediyorum. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Nebi sallallahu aleyhi hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Diyor ki edda'alü alel hayri kefa'ilehi. Hayrı yapan onu işlemiş gibidir. Üçüncüsü eddavetu ileyh. Buna davet edecek dedik. Bunu da delillerini zikrettik. Sonra dördüncüsü es sabru alel azafihi. Es sabru alel ezafihi. Bu yoldaki eziyetlere sabretmek. Düşün ki bir insan ilim öğrendi. Bununla amel etti. Bununla davet etti.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 O zaman ilim kısmı burada. Aminu kısmında. Peki ikincisi ne dedik? Amel. O nerede? Hemen devamında. Ve amiru salihat. Ve salih amel işleyenler diyor Allah. Bak ikinci. Sonra davet ne yapacak? Davet edecek. Bu ayetin neresinde? Ve tevasav bil hakkı kısmında. <gülüyor> hakkı tavsiye edenler. Demek ki davet edeceğin hakkı. Anlatacaksın. Sabır. Ayetin sonunda. Ve tevasav bil sabır. Sabrı tavsiye edenler. Şimdi bu ayetin kısaca başına alalım. Başına dönelim. Bunu ufaktan bir tefsir edelim işte. Şimdi, burada vel asır diyor Allah Azze ve Celle. Hemen bu tahtaya yazayım bunu. Şimdi vel asr. Vel asır, Tamam mı? Aynı vel asır. emin Asrı ederim. Şimdi buradaki vav harfi, kasem harfi. Arapçada kasem harfi kaç tane? Üç. Vav, b, t. Vallahi billahi tallahı diyorsun. Tamam Şimdi burada vel asr.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 Şimdi bazıları demişler ki el asr ikindi vakti. Huvel aşi ve hu ahirun demişler. Yani asr burada aşi demek. Aşi ne demek? Ahirun nahar. Yani gündüzün sonu. Bu da ne demek bizim Türkçe'de? İkindi vakti. Bazıları diyor ki Allah burada ikindi vaktine emin etti. Tamam. Bazıları da diyor ki hayır. Buradaki e, asırdan maksat bizim bildiğimiz asır var ya. 100, 100, 100, bir asır diyoruz ya. Mesela 100 senelik so kısım heh, dilimi. Bir asır. Kastı budur diyorlar. Bazıları diyor ki el asru ve deher.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 Değil mi? E tasdîkun bil kalb. Kalp ile tasdik etmek. Evet. Değil mi? Kavlün bi'l lisan. Lisan ile söylemek. Evet. Ve amelun bil cevârih. Azalar ile amel etmek. Evet. Ancak Hammad bin Ebi Süleyman. Muhammed bin Ebi Süleyman büyük selef alimlerimizdendir. Adam fakihdir, alimdir, allamedir. İlk işte bu bidat kavli, muhdes kavli çıkaran odur.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 Bunları kendilerinden sonra gelen ehl-i sünnet alimlerimizde hiçbir zaman bu hatalarından dolayı bunları ehl-i sünnetin dışına çıkarmamışlardır. Ama bu ma bu mevzuda demişlerdir ehl-i sünnete muhalefet ediyor. Hı hı. Çünkü hani tamamıyla böyle şirke götürecek şeyler dışında böyle bir insanı bir hatasından dolayı ehl-i sünnetin dışına çıkarmak zulüm olur. Ki böyle büyük alimlere. Şimdi bunlar bak...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 ne diyor alimler? Bazen yutafuş şeyi, ale şeyi li ehemmiyeti. Bu tefsirde kaydedilir. Bu çok önemli. Evet. Bazen bir şey bir şeyle atfedilir. Yani bir şey bir şeyden ayrı zikredilir ehemmiyetinden dolayı. Çünkü Cebrail'e özel bir düşmanlıkları vardı, evet. değil mi? Yahudilerim. Hatta mesela tabircaysa yani bu şimdi onlara vurulmaz da. Misal, mesela şu anki günümüzdeki rafizlerim bile.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 Şimdi alimler, ada, e, alimler o zaman diyorlar ki atfus şeyi alabadihi bir şey var mesela kısımları var cüzleri mesela ne gibi şimdi bir şeyin cüzleri vardır mesela iman cüzleri işte ne? kalp değil mi başka dil başka aza şimdi bu cüzler şimdi buradan üç, bir, bir ta, bu cüzlerden bir tanesini ayrizikletmiş hangisi burada azaalar ile amel değil mi diyebiliriz mesela peki aslında azaalar ile amel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 duanın ibadet olduğunu net bir ayet var bizim duanın ibadet olduğuna dair. Kâlâ rabbukumud'ûnü estecibuleküm innellezîne yestekberûne an ibâdeti seyedûhun cehenneme dâhiren. Allah dedi ki: Kâlâ rabbukumud'ûnü estecibuleküm. Bana dua edin, duanıza ne yapayım? İcabe İcab edeyim. Benden, bana ibadetten kibirlenenler cehenneme gelecek. Bak ne diyor Allah. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadetten kibirlenenler cehenneme. Duaya ne isim verdi? İbadet. Evet. Bak. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.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 لَوْ تَدَبَّرَنْ نَاسُ هَذ۪ي سُورَةَ لَكَفَتْهُمْ Eğer insanlar bu sureyi düşünürlerse bu onlara yeter. Bu şekilde kullanıyor. Evet. Bu onlara yeter. Bu şekilde kullanıyor. Yine İbn-i Tibyanda, yine dar miftar, Dar e, e, Miftar Dar-u Saadede ve İstikamette ve e, Udet Sabirinde İmam Şafii'den şu lafızla zikrediyor. Diyor ki, لَوْ فَكَّرَنْ نَاسُ كُلُّهُمْ فِي هَذ۪ي سُورَةِ لَكَفَتْهُمْ Eğer insanların hepsi,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 ennehu la ilahe illallah ve estağfir li bil. bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahların için tövbe et. Şimdi diyor ki bu ayet ne delil? Ilimin amelden ve kavilden önce olduğuna delil. Şimdi nerede bu? Biz bu usulü daha önce okumuş muyduk? Yanına beraber okumuştuk değil mi biraz? Tamam. O zaman sen bunu biliyorsundur şimdi bak bu ayetin o zaman istilen çıkarın şimdi Allah neyle başladı ayete felem Bil ki sonra ne dedi ennehulla ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur wasstafilden bir günahlarına tövbe et buradan delil çıkararak diyor ki İmam buhari ilim amelden ve sözden öncedir burada Peki amel nerede ve söz nerede amel nerede burada wassta fillden bir günahlarından tövbe et kısımda günahlarına tövbe en büyük amellerdendir Allah diyor ki bil sonra ne diyor günahlarından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 taallum bu, hadi hadi selas mesaile bu ha burada yanlış yazılmış Arapçasında Ta taallumu hadi iki olması lazım ve harris hadi bu hadi selas hadi selas mesaile evet. evet bu üç şeyi bilmek müslüman erkek ve kadınlara e, vaciptir diye bir yeni konu açıyor ancak dikkat et başında ne dedi müslümanlara burada